Hem iman açısından hem de tevhid Tevhid açısından önemli bir mevzu kardeşlerim. Bu da kafirlerden ve müfsitlerden uzaklaşma, onlara karşı kaba sert davranma ve onlardan uzak durma. Ve tabi ki bunun tevhiddeki adı el-vela vel-bara, İslam'da dostluk ve düşmanlıkla alakalı kardeşlerim. Bu da imandandır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki لَا muminun el الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Sakın ola ki müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. وَمَنْ يَفْعَلِ دَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّا تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَى ve yine diyor ki, ey Peygamber, ey Nebi, Câhidil kuffara vel münafiqina məhluz aleyhim. O kafirler ve münafıklar ilə mücadele et ve onlara karşı da sert, kaba davran buyurur Allah Azze ve Celle. Ve buyuruyor ki, Ey iman edenler, sakın ola ki, benim de, sizin de düşmanınız olan kafirleri dost edinmeyin görülür ki kafirler hem Allah Azze ve Celle'nin düşmanı olduğu gibi hem de müminlerin düşmanıdır. Ve sakın ola ki o Allah düşmanı olan, Allah'ın düşmanı olan kimseleri sakın ola ki dost edinmeyin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve buyuruyor ki Subhanahu ve Teala Ya eyyuhallezine amanu La tettehidu abâekum ve ikhvanekum evliyâe اِنِسْتَحَبُّ الْكُفْرَ عَلَى الْا۪يمَانِ Ey iman edenler! Sakın eğer ki babalarınız ve kardeşleriniz küfrü imana tercih ediyorlarsa sakın ola ki onları dost edinmeyin. Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında ve halen de günümüzde ve insanlık var oldukça da bu devam edecektir. İnsan babası da olsa Öz anne babadan bir kardeşleri de olsa eğer ki onlar küfrü imana tercih etmişler ise ne yapamazsınız? onları asla ve asla dost edinemezsiniz. Bu men yetevellahum minkum fe ula'ike zalimun. Eğer sizlerden her kim onları dost edinirse işte zalimler onlardır buyurur Allah subhanahu teala. Tevbe suresi 23. ayeti kerimesinde. Sahih-i Müslim'de gelen Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Müşriklerle karşılaştığınız zaman, yolda karşılaştığınız zaman sakın öncesiz onlara selam vermeyin. Ve onlara da ne yapın? Yolu dar tarafına doğru onları e, iletin buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan Sünen Ebu Davut'ta gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam La tusahib illa müminen. Ancak, ancak mümini dost edin. Ve la ye'kul ta'ameke illa takî. Yemeğini de ancak muttaki, Allah'tan korkan, takî olan kimseleri yedir buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim, biliyorsunuz, Allah Resulü aleyhissalatu zamanında işledikleri bir günahtan dolayı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, ve onun emriyle sahabesi 50 gün boyunca Ka'be ibn Malik'i, Murara i̇bn el-Rabii'i ve Hilal ibn Umeyye'yi yapmıştı. 50 gün boyunca hicret etmişti. 50 gün boyunca hiçbir Müslüman ne yapmıştı? Onlara selam dahi vermemiş. Hatta 50 günün tamamında 40 günün sonu 10 gün boyunca da hanımları dahi ne yapmışlardı? Onlardan evlerinden ayrılmışlardı. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'ın emriyle gerçekleşmiş ki bu da e, ne yapmıştı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine aykırı davranmışlardı. Ki Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde geldiği üzere bir mümin asla ve asla bir kafir ne yapamaz? Dost ediniz Bu babası da olsa kardeşi de olsa oğlu da olsa nedir? Bu aynıdır ki Allah, Allah Azze ve Celle kitabında bu tür şeylere örnek verirken en zirveden misal vermiştir. Nuh Aleyhisselam'ın bir e, oğlu ne yapmıştır? Nuh Aleyhisselam peygamber olan babasına iman etmemiş ve maalesef kafir olarak ölmüştür Yani düşünün bir baba için ne kadar zor bir olay ki oğlunu gemiye çağırdığı zaman gel oğlum ey oğulcağızım gel gemiye bin dediğinde oğlu ne diyor? Hayır binmeyeceğim işte ben dağa tırmanırım da bu sevden kurtulurum babası diyor bugün bu gemiye binenden başkası ki onlara iman edenler hiç kimse kurtulamaz dediğinde inanmamış ve arasına da sel girip ne yapmıştır? götürmüş. Ey Allah'ım o benim oğlum dediğinde Allah Hazretleri hayır o senin oğlun değil. O İslam'dan veya tevhid'den ayrı bir din üzere olduğunu söyleyerek onun onun oğlu olmadığını olamayacağını ne yapmıştır? bildirmiştir. Hakikaten zor bir imtihandır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle e, neslimizden hayırlı insanlar çıkarsın. Bize hidayet ettiği gibi neslimize de hidayet etsin. Evet. Ama böyle bir şeyle imtihan edildiği zaman da peygamberlerden misal verilmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok sevdiği amcası Ebu Talib'den misal verilmiş. Bu şekilde Müslümanın koyacağı tavır da nedir açıkça ortaya konmuştur ve bir Müslüman da bu şekilde tavrı koyması gerekir. Kardeşlerim, el-velâ ve'l-berâ -vel meselesi İslam'da dostluk ve düşmanlık meselesi. Kime karşı dost olacaksınız? Kimi seveceksiniz? Kime yardım edeceksiniz? Kiminle birlikte olacaksınız? Kimi dost düşman edineceksiniz? Onun karşısında duracaksınız ve gerekirse silahla Ona mücadele edeceksiniz. Nedir? İslam akidesinden olan bir mevzudur kardeşlerim. Şimdi, ve dediğimiz zaman dostluk, sevgi, ıslahı manasında yardım, muhabbet, ikram, ihtiram, saygı duyma ve zahirde ve batında gözüken ve gözükmeyen şeylerde insanın ile birlikte olmasıdır. Allah Azze ve Celle diyor ki Allahü veliyyü ve liyüllezine amenu yöklücünhum min el Allah dost, e, muhakkak ki Allah iman edenlerin dostudur onları zulümattan karanlıklardan nura çıkartır veldine keferu awliyauhumut tagut inkar edenler kafirler de tagutun dostlarıdır yukhrijunahum min ennur onlar da tam zıttı ki insanları nurdan zulümata karanlıklara çıkartır buyurur Allah azze ve celle Kardeşlerim bu ayetten anlaşılıyor ki iki tür dost vardır. İnsan ya Allah'ın dostudur ya da şeytanın dostudur. Ama maalesef bugün tasavvuf ehli e, Evliyaullah diye bir kısım e, çıkartmışlardır ki işte uçan, kaçan, ne bileyim Allah'la direkt görüşen, haşa Allah gibi bazı tasarruflarda bulunan bir E, taife yaratmışlardır ki aslında evliyaullah iman eden herkes, herkes nedir? Evliyaullah'tır. Aksi evliya şeytandır. İnsan ya Allah'ın dostudur ya da şeytanın dostudur. Allah Azze ve Cephi bizi kendisini dost edinen kullarından eylesin kardeşlerim. Eyvallah. Kafirleri düşman edinmek dediğin zaman da onlara karşı her türlü bağı kesmek ve söz ve e, davranışlarda onlardan uzak olmak manasına gelir. Ki onlara karşı düşmanlık beslemek kafirlere. Peki e, Şeyhul İslam İbn-i Teymiye Rahimullahi el-vela ve'l-vera'yı anlatırken e, velayetin, dostluğun adavetin zıttı olduğunu söylemiştir. Düşmanlığın zıttı. Velayetin aslı da muhabbet, sevgi ve ona yakınlaşmaktır kardeşlerim. Adavet dediğimiz zamanda bu da sevmeme, fiksinme buğz etme ve ondan uzaklaşma manalarına gelir. O yüzden veli dediğimiz zaman, dost dediğimiz zaman, yakın olan manasına gelir. O yüzden evliyaullah, Allah dostu da nedir? Allah'a yakın olan, şeytana da uzak olandır. Evliyaullah budur kardeşler Evet. Öyleyse kardeşlerim, ve bara, dostluk ve düşmanlık tamamen sevgi ve nefret düzenler kurulmuştur. Dostunu seveceksin, düşmanla da ne yapacaksın? Buz edeceksin. Dost, müminler, düşman ise nedir? Kafirlerdir. Ki Allah Azze ve Celle bunları müminleri ve kafirlere karşı e, muameleyi anlatırken <gülüyor> Ruhamâ'u beynehum O müminler ki kendi aralarında çok merhametlidir der. Ama kafirlere karşı ve Ama kafirlere karşı çok şiddetlidir buyurarak Müslüman'ın, müminin arasındaki muamele ile kafirlere karşı olan muameleyi ne yapmıştır? Açıkça bildirmiştir. Konuyla alakalı İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki ki e, Hebrül Ümmet İbn Abbas radıyallahu anhumanın e, vasfı e, Hebrül Ümmet yani bu ümmetin mürekkebi Yani en alimi manasında kullanılan bir şahıstır kendisi. Allah Resulü amca oğludur. Dua ettiği bir kimsedir. Diyor ki, Men Her kim Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için dostluk yapar ve Allah için düşmanlık yaparsa, muhakkak ki o bunlarla Allah'ın dostluğunu kazanır. Bu kimse asla ve asla namazı da çok olsa, orucu da çok olsa, bu mertebeye erişemez. Ancak bu şekilde erişebilir. Ve ancak bu şekilde imanın tadını alabilir. Şu anda diyor öyle oldu ki insanlar arasındaki kardeşlik artık dünya menfaatine dönüştü diyor. Bunu İbn-i Abbas radıyallahu anhuma söylüyor kardeşlerim. Yani söze bakın ki İbn-i Abbas radıyallahu anhuma daha en hayırlı dönemde yaşayan Allah Resulü Selam'ın sahabeliğini yapmış ve öyle dönümde olduğu halde maalesef diyor insanlar arasındaki kardeşlik dünya menfaatine dönüştü diyor. O yüzden kardeşlerim insanın bir nefsini ne yapması lazım? Şöyle bir tartması lazım. Teraziye vurması lazım. Yaptığı dostluklar, kardeşlikleri ne üzerine kurduğunu dikkat etmesi lazım. Yani öyle ki acaba kendisi bununla Şeytanın safında mı, yoksa Müslümanların safında mı, Allah taraftarı mı, yoksa şeytan taraftarı mı diye ne yapması gerekir? Kendini bir tartması gerekir kardeşlerim. Dostluğun aslı Allah ve Resulü içindir. Allah'a ve Resul nedir? Kerimetü tevhid nedir? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bunun manası ise La ma'buda bi haqqin illallah. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek bir ilah yoktur. Biliyorsunuz ilahlar çoktur. Allah Resulü selam zamanında, ondan önce ve günümüzde nedir? Birçok ilah türemiştir. Ama nedir? Allah'tan başka bütün ilahları ne yapıyorsunuz? Terk ediyorsunuz, reddediyorsunuz. Şeyhülislam İbn-i Temya Rahimullah diyor ki kalpler için bir e, sevinç, bir lezzet yoktur ki bunu ancak insan Allah'a muhabbette duyabilir. Başka hiçbir şeyde bunun zevkini, bunun tadını alamaz. Onun sevdiğiyle Allah'a yaklaşır ve bunun şeyini de, sevgisini de başka hiçbir şeyde bulamaz. O yüzden la ilahe illallah denildiği zaman bunun hakikati, bu sözün hakikati İbrahim aleyhisselamın ve diğer peygamberlerinin bütün insanların yoludur ki bu da nedir? O sevgiye Allah azze ve celle'nin sevgisinden başka ne yapılamaz? Tam bir kalbe bir sevinç bir lezzet asla ve asla yerleşemez. Muhammedun Resulullah denildiği zaman da bu da kelime-i tevhidin ikinci şıkkıdır ki bu da Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın emrettiklerini yerine getirip kaçındık e, yasaklarında yasakladıkları şeylerden de ancak var ancak kaçınmakla mümkündür. Eğer bir insan sadece la ilahe illallah der, Muhammed Resulullah sözünü söylemez ise o insan Müslüman değildir kardeşlerim. Her ikisinde ne yapması, söylemesi gerekir kardeşlerim. O yüzden Allah için, dostu için e, dini için, kitabı için ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ve e, Allah'ın salih kullarına ne vardır? Dostluk vardır. Ve yine uzaklaşma vardır. Beraat etme vardır. Uzak durma vardır. Neden? Allah'tan başka tapınılan her tauguttan uzak durma vardır. Allah diyor ki فَمَنْ يَكْفُرُ بِالْتَاؤُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَنْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْغُسْقَ Her kim tağutu reddeder ve Allah'a iman eder ki eder ise hiç ıı, kırılmayan bir kulpa sımsıkı ne yapmış olur? Safa sağlam bir kulpa sarılmış olur. O yüzden kardeşlerim bir kimsenin mümin olabilmesi için öncelikle ne yapması? Tağutu inkar etmesi gerekir ki biraz önce okuduğumuz ayeti kerime de nedir? Buna delildir kardeşlerim. Ve yine e, kelimeti tevhid kelimesi Allah'ın şeriatına karşı bir dostluktur, yakınlıktır. Allah diyor ki اتبعوا مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ Rabbikum Rabbinizden size indirilene tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاً Sakın ola ki Allah'tan başka ne yapmayın, dostlar edinmeyin. Kalilamma <gülüyor> tezakkeru ne kadar da az düşünüyorsunuz, aklediyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine cahiliye hükmünden uzak durmak vardır. Allah diyor ki: "E fe hukme'l cahiliyeti yebghuun." Onlar cahil, cehaletin, cahiliğin hükmünü mü istiyorlar? Onunla hüküm kendilerine hüküm verilmesini mi istiyorlar? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ هُكْمًا يَقَوْمٍ يُقِنُونَ Akıl eden bir kavmi, kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim vardır, diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine İslam dininden başka her türlü dinden beraat vardır, uzak durma vardır. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Her kim İslamdan gayri bir dinle gelirse... O ondan asla kabul edilmeyecektir. وَهُوَ فِي الْاَخِيَةِ مِلَ الْخَاسِرِينَ O, kıyamet günü hüsrana uğrayanlardan olur buyurur. Allah Azze ve Celle Alimlan Suresi 85. ayeti kerimesinde. Sonra kardeşlerim, olumsuz kılma ve ispat vardır. Dört şeyi olumsuz kılarken, dört şeyi de ispat eder. İlahları, tağutları, ortakları ve yolları. Rableri ne yapar? Yok eder, olumsuz kılar. İlahlar dediğimiz zaman kardeşlerim bunun manası nedir? Herhangi bir hayrı celbetmede, istemede veya herhangi bir zararı def etmede insanın kastettiği her şey ilahtır. Sen eğer bir şeyin hayrı için veya bir zararın defi için yok etmek için ona yaklaşırsan işte sen onu ne yapmışsın? İlah edinmişsin demektir tıpkı evet. insanların bugün kabillere gidip herhangi bir hayır isteyip kendilerine başına gelen bir zararın da def etmelerini istemeleri gibidir. Tauut denildiği zaman da men'ubide <gülüyor> vehabid kendisi razı olduğu halde kendisine tapınılan veya ibadet edinilen demektir. Ortaklar denildiği zaman Allah'ı İslam dininden seni alıkoyan şeydir ortaklar. Bu nedir? Aile olabilir bir mesken olabilir, aşireti olabilir, malı olabilir. Nitekim diyor ki Allah azze ve celle, "Ümminen nâsim men yettahidu min duni'llahi andâdan yuhibbûnehum ki hubbillah." İnsanlardan diyor öyle kimseler vardır ki onu onları tıpkı Allah'ı sever gibi severler diyor yani düşünün insanın bir mal sevgisi bir aile sevgisi veya ne bileyim bir tarladır bir evdir sevgisi ne yapabiliyor Allah Azze ve Celle'nin sevgisinin önüne geçebiliyor nasıl İnsanı o kadar çok meşgul ediyor ki veya zekat memuru geldiği zaman zekat verileceği zaman mal kendisine o kadar çok sevgili geliyor ki Allah'ın o malı Allah'ın verdiğini unutarak ne yapıyor bu malı ben kazandım diyerek malı kendisini alıkoyuyor Ve maalesef Allah'ı sever gibi o malı aile-i ne yapabiliyor? Seve biliyor. Rabler ise kardeşlerim e, seni haktan alıkoyuyor. Rabler. Allah diyor ki اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله Onlar kendi rahiplerini, hahamlarını, papazlarını ne yaptılar? Allah'tan başka Rabler edindiler. Onlar şöyle yapın dediği zaman hak veya batıl hiç ayırt etmeden yaptılar. Dolayısıyla onları ne yaptılar? Kendilerine raktlar edildiler. Aynı zamanda bu kardeşin beş şeyde ne yapar? İspat eder. Bunlardan birincisi kasıttır. Bu da kastın ancak ve ancak Allah olmalı. Ne yaparsan yap, niyetinde hep Allah olmalı. İkincisi ise ikinci ve üçüncü tazim, yüceltme ve muhabbet Allah diyor ki وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدْتُ حَبَّا iman edenler en çok Allah'ı severler. Allah'a olan sevgileri her şeyden daha şiddetlidir. Yine ne vardır? Korku ve ümit etme vardır. Allah diyor ki eğer sen onlara bir zarar verirsen onu diyor Allah'tan başka kim giderebilir ki? Ve yine Allah onun hakkında, onlar hakkında bir fazlından bir hayır murad etse, ondan onu kim giderebilir ki diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden Allah gafurdur, bayraşlayandır, rahimdir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Evet. Yine Allah Azze ve Celle Kur'an'da muhakkak ki sizin için İbrahim'de Ve onunla beraber olanlarda çok güzel bir örnek vardır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Onlar ne dediler? Kâlû li kavmihim. Onlar kavmine ne dediler ki? Biz sizlerden ve Allah'tan başka taptığımız şeylerden uzaz. Kefarnâ bikum sizleri inkar ettik ve kıyamete kadar sonsuza kadar bizimle sizin aranızda bir adavet, düşmanlık başladı. Hatta tu'minû billâhi vehtem. Bu düşmanlık, adalet ne zamana kadar? Ta ki bir olan Allah'a iman edene kadar böyledir diyor. O yüzden İbrahim'de ve onunla birlikte olanlarda, olanlar için, olanlarda sizin için çok güzel örnek vardır. Onlar kavimlerine Allah'tan başkasına ibadet eden kavimlerine bir olan Allah'a iman edene kadar artık siz bizim dostumuz değilsiniz. Bizimle sizin aranızda artık <gülüyor> Ne vardır? Ebediyete kadar düşmanlık vardır. Ta ki Allah'a iman edene kadar buyurmuştur. Allah Azze ve Celle Muntehine Suresi 4. Ayet-i Kerimesinde. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar La ilahe illallah tevhidini açıklayıcı olarak gelmiştir. Her türlü şirki ne yapmıştır? E, nef yetmiş, reddetmiştir. İhlası, e, salih ameli... Allah'ın rızasını ve ihlası her zaman ön planda tutmuş. Bunları ne yapmıştır? Emretmiştir. Ve her zaman takvayı emretmiştir Allah Azze ve Celle. Takva da nedir kardeşlerim? İnsanın her türlü şirki ve masiyeti terk ederek Allah'ın cezalandırmasından ve öfkesinden korkmaktır takva. Allah için ihlaslı olmaktır takva. Allah'ın emrettikleri şeylere tabi olmaktır takva. İbn-i Mesud radiyallahu anhu diyor ki takvayı anlatırken en ta'mele <gülüyor> bita'atillah. Allah'ın ta'ati için çalışmandır. Ki bu da Allah'tan bir nur üzeredir diyor. Allah'ın sevabını ümit edersin ve her türlü Allah'tan bir nur üzere Allah'a masiyeti de terk edersin. Ve Bununla da Allah'ın ikabından, Allah'ın cezasından korkarsın diyerek takvayı bu şekilde açıklar. Abdullah ibn-i Mesud radıyallahu anhu. Kardeşlerim sahabeye baktığımız zaman bu kelimenin manasını, marifetini, hükümlerini, onun içeriğine e, gerektirdiği gibi ameli ve gerektirdiklerini en güzel şekilde hayatlarına geçirmişlerdir kardeşlerim bu sözü. Sufyan İmâm-ül Celîl... Sufyan ibn radıyallahu anhu... ...diyor ki... ...bizler diyor... ...Muhammed ibn Abdülmelik el-Masihsi... ...anlatıyor. Bizler... ...Sufyan ibn Uyeyna... ...yüz yetmiş serisinde Hicri... ...Sufyan ibn Uyeyna radıyallahu anhu'nun yanındaydık... ...diyor. Bir adam imandan sordu. O da dedi ki... ...qavlun ve amel, söz ve ameldir... ...dedi diyor. O da dedi ki, artar ve eksilir mi evet o da Allah'ın dilediği kadar artar ve hatta diyor şu kadar kalmayana kadar da eksilir dedi diyor adam dedi ki bizim yanımızda bir kavim var diyorlar ki iman sadece amel olmaksızın sözdür dediler diyor bunun üzerine Süfyan radıyallahu anh dedi ki bu söz yani sadece söz söylemek o zaman yani Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın Mekke'de iken ilk yıllarda davetinde yaptığı şeydi diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam İslam'ın başında ilk yaptığında ne vardı? Sadece söz vardı. Gelin, la ilahe illallah söyleyin. İzledim. Ondan sonra ne yaptı? Amel zikredilmeye başlanıldı. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselam'ın Muadze ibn Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e göndermesi gibi ne yap? Onları ilk önce la ilaha illallah anla. Onları kabul ederlerse ondan sonra namazı zekatı emret. Diye ne yapmışlardır? Bu şekilde göndermiştir. Sıfıyan radıyallahu anhu sözüne devamla diyor ki Allah azze ve celle Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bütün insanlara göndert. Onlara la ilaha illallah ve kendisinin Allah'ın Resulü olduğunu ne yaptı? Emretti. Onlar diyor bunu söyledikleri zaman Allah Resulü Aleyhisselam'dan kanlarını, mallarını ne yaptılar kurtardılar. Ancak diyor bu sözün hakkı bundan aynı Şey yapmışlardı. Allah Azze ve Celle onların kalplerinde bu sözün sıtkılığını, doğruluğunu anlayınca ne yaptı? Onlara namazı emretti. Emretmelerini söyle. Emretmesini söyledi Allah Resulü Aleyhisselam'a. Allah Resulü de emretti. Onlar da yaptı. Vallahi eğer onlara eğer onlar emredilen namazı yapmasalardı onlara o söylemiş oldukları e, yapmış oldukları söz e, söylemiş oldukları birinci ikrar ne söyledi ne de namazlar onlara bir fayda vermezdi Allah azze ve celle onların kalplerindeki bu sıdkı doğruluğu anlayınca ne yaptı onlara Mekke'den Medine'ye hicreti emretti onlar da yaptılar diyor vallahi eğer böyle yapmasalardı ...onların ne birinci ikrarları... ...ne namazları... ...ne yapmazdı kendilerine fayda vermezdi. Allah Azze ve Celle... ...onların kalplerindeki sıdıklığı... ...bu doğruluğu anlayınca... ...tekrar Mekke'ye dönüp... ...ne yaptılar? Kendi babaları ve çocuklarıyla... ...savaşmalarını emretti. Onlar da yaptılar. Hatta öyle ki diyor... ...onlardan bir tanesi... ...babasının başını kopararak... ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldi... Ey Allah'ın Resulü, bu kafirlerin başının, şeyhının nedir? Başıdır diyerek Allah Resulü Aleyhisselam'a getirdi. Vallahi onlar böyle yapmasalardı, onlara de birinci ikrarları, ne namazları, ne de hicretleri, ne de savaşmaları fayda vermezdi. Yine Allah Azze ve Celle, Süfran Yadır Allah'ın, Sözüne devam ediyor. Yine Allah Azze ve Celle onların kalplerindeki sıdıklığı, doğruluğu anlayınca onlara ne yaptı? Kabe'de tavaf etmeyi ve bir şey olarak, eziklik olarak kafalarını, saçlarını tıraş etmelerini emretti. Onlar da vallahi ne yaptılar? Hemen yaptılar. Vallahi eğer bunu yapmasalardı ne bunlara birinci ikrarları ne namazları ne hicretleri ne de babalarıyla savaşmaları onlara fayda vermezdi. Yine Allah azze ve celle onların kalplerindeki bu doğruluğu anlayınca onlarının mallarından alınıp fakirlere vermek üzere ne yaptı? Sanakayı emretti. Onlar da hemen yaptılar. Azıyla çoğuyla ne yaptılar? Mallarını getirdiler. Eğer böyle yapmamış olsalardı... Onların ne ikrarları, ne namazları, ne hicretleri, ne de babalarıyla kavga et, savaş yapmaları, ne de tavafları onlara fayda vermezdi. Yine Allah tabareke ve teala onların kalplerindeki doğruluğu anlayınca onlara ne yaptı? Dinin bütün kurallarına, hudutlarına uymalarını emretti ve onlar da yaptı diyor, yerine getirdi. Ondan sonra Allah buyurdu ki, El-yəvmə ekməltu ləkum dînəkum və etməmtu aleykum nîməti və rəzītü ləkum İslâm edin. Bugün sizə dîməzi keməli tamamladım ve sizden dil olarak İslamdan razı oldum buyurdu. Maydən kardeşi mi o Kardeşine yardım etmek dostluk veladandır. Allah. Allah razı olsun. Derslerden amel ediyor kardeşimiz. Evet. Allah hayır versin. Ee, bu Süfyan radıyallahu anhu'nun sözü kardeşlerim. Yine Süfyan radıyallahu anhu diyor ki her kim imandan şeylerinden e, terk ederse bu hasletlerini bize göre kafirdir. Her kimde tembellik olarak veya e, tehavundan dolayı kolay almasından dolayı Yap, terk ederse onu da tedip te te te te ederiz terbiye ederiz ve o da nedir ee, bize göre nakız imanı vardır işte sünnet bu şekildedir kim sorarsa benden de bu şekilde cevap verin söyleyin demiştir Sufyan radıyallahu anhu evet kardeşlerim şimdi burada Sufyan radıyallahu anhu'nun sözüyle anlaşılan şu ki kardeşlerim iman önce kalplerde yerleşmesi gerekir Eğer kalplerde yerleşirse ondan sonra ameller nedir? Onun meyvesidir. Amellerin de muhakkak olması gerekir. Amel olmazsa o kalpteki iman da size hiçbir şekilde ne yapmaz? Fayda vermez. O yüzden iman önce kalplere yerleşmeli kardeşlerim. Eğer onu başarabilirsek, imanı kalplere yerleştirebilirsek inşallah amel de nedir? Onun inşallah meyvesi olacaktır. Evet Birkaç söz daha zikredeyim. Ondan sonra inşallah bitireyim. Ve la vel bara, la ilahine Allah'ın gereklerinden bir tanesidir kardeşlerim. Sohbetimizin başında geldiği gibi ki dostluğun aslı sevgidir kardeşlerim. E, düşmanlığın aslı da buz etmektir, sevmemek tiksinmektir ki bununla da bütün kalplerin ameli ve cevarihin ameli ortaya e, çıkmaktadır ki bu da yardımdır, e, muhabbet beslemektir, e, cihat gibi, hicret gibi nedir? Amelin, bedenin yaptığı ameller bunun meyvesidir kardeşlerim. O yüzden velâ vel bara dediğimiz dost ve düşmanlık la ilahe illallah'ın gereklerinden bir tanesidir. Konuyla alakalı Allah azze ve celle daha önce de okuduğumuz ayetlerde olduğu gibi sakın müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin buyurmuştur. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir. Allah'a ve itaat edin. İtaat edin. O in tevallau fe inne Allah Kim böyle yapmazsa Allah kafirleri sevmez buyurmuştur. Evet Ve daha birçok ayeti kerimede Allah Azze ve Celle bela ve darağının müminleri sevip, muhabbet edip, muhabbet besleyip kafirleri düşman edinmenin la ilahe illallahın gereklerinden olduğunu ne yapmıştır? Bizlere haber vermiştir ki e, hadisi şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Celil İbni Abdullah El Beceli diyor ki ben Allah Resulü Selam'a her Müslümana nasihat etmek ve kafirden de uzak olmak üzere beyat ettim demiştir. Celil İbni Abdullah El Beceli radıyallahu anhu ve yine Allah Resulü Selam imanın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir. Bu bir müminin en yüce olması gereken vasıflarından bir tanesidir kardeşlerim. Daha önce İbn-i Abbas radıyallahu anhumun anhumanın sözünü zikrettik. Her, için, her kim Allah için sever, Allah için e, huz eder, Allah için dostluk yapar, Allah için düşmanlık yaparsa ancak bu şekilde Allah'ın dostluğuna nail olabilir. Her kim de bu şekilde ne yapabilir? İmanın tadına alabilir. Bir kimse namazı çok takılsa, çokça oruçta tutsa, böyle yapmadığı müddetçe, Allah için sevip Allah için buğz etmediği, Allah için dostluk ve Allah için düşmanlık yapmadığı müddetçe imanın tadını asla ve asla alamaz buyurmuştur. Demiştir İbn-i Abbas radıyallahu arzaman kardeşlerim. Evet. O yüzden bir müminin ancak ve ancak mümini ne yapması gerekir? Dost edilmesi gerekir kardeşler Hadiste açıkça geldiği gibi ne yap? Sadece ve sadece mümini dost edin. Ve yemeğini de muttakilere yedir buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden kişi nedir? Halilinin, sevdiğinin, dostunun dini üzeredir buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden sizden biri kimi dost edindiğine çok iyi baksın der. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. O yüzden bir Müslüman, bir Müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir buyurarak Müslümanlar arasındaki de ahlakı, kuralları ne yapmıştır? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam burada bildirmiştir kardeşlerim. O yüzden dostluk ve düşmanlık hakikaten da ilahe illallah sözünün, tevhidin gereklerinden de bir tanesidir kardeşlerim. O yüzden bir mümin ancak ve ancak mümini sever. Bir mümine yardım eder ve ona muhabbet besler. Bir kafiri de asla ve asla sevmez. Onunla birlikte olmaz ve ne yapmaz? Ona da düşmanlık besler. Bu da imanın ve tevhidin gereklerindendir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kendisi için seven, kendisi için bir araya gelip yine Kendisi için ayrılan kullarından eylesin kardeşlerim. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıran her alimeli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Subhanakallahum və bihamdik. Işhedün la ilahe illa anta istagfiruka və tübbi ləyh. Ve ahiru dağvana enilhamdülillahi <gülüyor> rabbiləf. Allah razı olsun. Allah razı